Kadraj Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir İyi günler Kadraj Değil Namölde'yiz Kadraj ee... Bu hafta ilk bölümde bu akşam sahiplerini bulacak Altın Portakal. Ödülleri üzerine biraz konuşalım. İkinci bölümde ise üzerine gelen filmler hakkında görüşürüz. Altın Portakal bu akşam 49. kez sahiplerini bulacak. Tabii festival, yarışma filmlerinden daha çok jürinin oluşumu, jüride yaşanan tartışmalarla e, bu hafta boyunca gündeme geldi hatırlayacaksınız Hülya Aşar jüri Başkanı olduğunda tartışmalar yaşanmıştı benim de aralarında bulundum. bazı sinema Hülya olmak için yeterliliğinin olmadığını düşünüyordu bu e, tartışmıştı ama e, haftalar, ilgili ilerledikçe anladık ki bu tespitimizde doğru e, yerde durmuştuz çünkü Hülya Aşar'da ilk filminde derin düşünce filmini e, ilgili görüşlerini herkesin karşısında açık ederek jüriye uygun olmayan bir tavır sergiledi. Daha sonra ortaya çıktı ki İlgah Açar filmini e, psikologlara da izletmiş, onlardan görüş almış. Yani bir tür filmi festivalden çıkarmak için yoğun çabalar e, gerçekleştirmiş. E, aynı zamanda film ilgili de e, İstival organizasyonu ilgili girişimlerde bulunduğu haberleri yansındı basına. Bunun üzerine dün jürenin Barış Piyasa üyeleri ortak bir bildiri yayınlayan İlyavşar'ın bu tutumunu eleştirdiler. Öyle görünüyor ki jüri bugün bir ihtimalle toplanıp kararını verecek ve ya da dün akşam toplandılar onu çok bilmiyoruz. Kararını verecek ve İlyavşar'a karşı bir jüri oluşmuş durumda Öyle jüri tartışmaları ve festivalin önüne geçmiş gibi görünüyor. Ben bu yıl kişilerin nedeniyle altın portakala gitme fırsatı bulamadım ama sürekli oradaki arkadaşlarımla oradakilerle bağlantı halindeyim. Oluklardan, gazeteden böyle kaygaş düzenli olarak filmlerle ilgili notlar gönderiyor. Anladığım kadarıyla takip edebildiğim kadarıyla Zerre filmi şimdilik ee, yani sinema yazarlarının favori filmi olarak bir adım öne çıkıyor. Erdem Tepegöz'ün yönetmenliğini yaptığı zerre e, en iyi film olarak hem festival e, camiasında hem de e, sinema yaşlımenlerinin gözüne girmiş gibi görünüyor. E, bu filmin başrol oyuncusu Caner Arkan da en iyi kadın oyuncu dalında e, tek geçiriyor neredeyse. Yani e, bir diğer e, film ise Küf. Hatırlayacaksınız <gülüyor> geçen ay düzenlenen Film Festivali'nde e, Genç Aslan Ödül'e değer bulunmuştu. Mali Aydın yönetmenin yaptığı film e, Küf'ün erkek oyuncusu e, Ergen da en iyi erkek oyuncu durumunda herkes tarafından pek geçiriyor. E, üzerine konuşulacak bir diğer film ise güzelliğini on para etmez. E, Hüseyin Tabak yönettiği bu filmin de ödülle, ödülle ödüller kazanması bekleniyor. Bu e, fakat bir taraftan da Altın Portakalın kendi dinlemiyetleri var. Ee, oradaki e, genel hava içerisinde bakıldığında seyircinin en çok beğenisini alan filmler Elveda katya ve toprak Çocuklarının da yurt tarafından es geçilmeyeceğini düşünüyorum. Ee, çeşitli ödüller e, bu iki filme çıkabilir gibi görünüyor. Ama sonuçlar ne olursa olsun bu sefer yani Altın Kozu'dan farklı olarak Altın Kozu'da jüri'nin kararlarını tartışmıştık ama burada jüriyi tartışıyoruz gibi bir biçimde. Sonuçlar ne olursa olsun kararlardan çok jüri'nin yapısı tartışılacakmış gibi görünüyor. Bu akşam müdür teröründe göreceğiz bakalım neler yaşanacak, neler bitecek. Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra hafta vizyona giren filmlere kısaca filmlere bakacağız. Bu hafta üç tane filmimiz var. Bir tanesi e, yerli film, diğer ikisi ise e, kısır önce film hekiminde izleme fırsatı olduğumuz yapımlar. E haftanın yerli ve iddialı filmi Osmanlı Sınav'ın e, Mustafa Kutlu'nun e, muhafazakar, muhafazakar kanadının önemli kalemlerinden Mustafa Kutlu'nun aynı adlı eserinden uyarladığı uzun hikaye. Her şey gibi sevdanın da bir kanunu var. Sevenleri hiçbir kuvvet ayıramaz. İlle de bir isim takacaksanız sosyalist. Ama çok iyi adam. Hem cumaya gidiyorsun hem de kafayı çekiyorsun be oğlum. Kur'an'da Nun suresi vardır. Der ki bırak şu kitapları. Bırak. Sizin silamanızı da. Baban gibi kendi kaderini kendin yazacaksın. Seni. Hani umudu kaybetmek yoktu arkadaş. Yazıyor, yazıyor. Abiler yazıyor. kaçıran yazıyor. Ee, uzun hikayenin açılışlarının sonun açılışların başınına başlayıp bitmişti sonuna kadar uzanan bir e, aile hikayesi diyelim daha çok e, baba oğul üzerinden yürüyor. Ali kahraman, İskani kahramanı Ali e, radikal olmayan ama inançlı birisi. o bir taraftan da e, haksızlıklara karşı boyun eğmeyen, isyan eden e, okumayı, aydınlanmayı seven bir kişi. Estetik olarak bir problem taşımıyor yani. seyir zevki açısından bir problem çok yok bence. Ama şimdi şöyle bir e, ciddi bir problem var. Yani e, anlatmak istediği hikayeyi açısından önemli problemler yaşıyor. Bir tanesi e, Filmin dış sesi yani e, Mustafa karakteri e, Ali'nin oğluna olayan Mustafa'nın sürekli dış sesi olarak filmde gördüğümüz şeyleri bize tekrar etmesi filmde bir e, kapık, e, kopukluğa neden oluyor. İkincisi de filmin aslında anlatmak istediği şeyle ilgili ciddi bir problem var. Yani e, Osman Sınav ve Mustafa Kutlu'nun hikayesi Ali karakterini bir tür ideal insan yaratma çabasını e, üzerinden yaratıyor. Şöyle ki... E, bir taraftan işte ideal bir eş, romantik bir aşık, harika bir baba ama aynı zamanda da mücadele bir insan bir, de bir diğer yandan da inançlı bir kişi. Şimdi bütün bu bileşenlerin tek arada şimdi bir araya toparlandığı ve bu topraklara özgü bir ideal insan modeli yaratmaya çalışıyor. Ama burada şöyle bir problem var. Bunu yaratırken aslında İslami değerlerinin o tevekkül ve mütevaziliğiyle, Sosyalist değerlerin isyancılığı ve e, haksızlıklara karşı baş kaldırmaya değerlerini tek bir potada buluşturmaya çalışıyor. Bu böyle romantik bir şeymiş gibi görünebilir, ama böyle bir şey isyanın tabiatına biraz aykırı, aykırı. Dolayısıyla hani e, bunu utopik bir deneme olarak değerlendirmek gerekir e, diye düşünüyorum. O bakımdan e, uzun hikayeyi git. ...diyenler pişman olmazlar. iyi vakit geçirirler. Ee, filmden ne sıkılacaklarını sanmıyorum ama... ...uzun hikaye filmden çıktıktan sonra... ...üzerinde öyle uzun uzun konuşulacak bir hikaye değil. Açık söylemek gerekirse. Ee, haftanın bir diğer filmi... ...Ziliot Binoş ve... ...Metri Kasovis'li... E, ...bir başka kadın... E, ...sizliğe test tutun. Evet, yaptığı bir kadın. Bunu film ekiminde, e, ...görme fırsatımız olmuştu. Bu film... E, 29. yaş günü kutatıktan sonra sevgilisiyle beraber ülkeye dalan hikayesine e, hikayesini e, anlatıyor. Mary uyandığında bambaşka bir gerçekte karşılaşır. 10 yaşında bir çocuğu vardır. Zengin bir iş kadındır ve e, eskiden aşık olduğu adamla e, düşman olarak e, uyanmıştır. E, ve gençliğinde sevdiği insanların hiçbiri hayatında yoktur. E, Mary film boyunca bu meseleye kafa bu nasıl o duruma geldiğini anlamaya çalışıyor. Et moi, je fais quoi Du bureau, comme grand-père. On peut rembobiner De quoi La télé Tu vas arrêter tes conneries Tu vas arrêter de te foutre de ma gueule Garde ça -so en tête pour ton divorce. Qui a demandé le divorce Mais t'es complètement folle Qu'est-ce qui t'a eu Ça va pas, Marie Ça fait cinq ans se déchire, Marie. Maintenant, tu m'aimes. Je comprends plus rien. J'ai pu changer autant. C'est la maman la plus géniale de la Terre. T'as encore rien vu. Bence görülmesi gereken filmlerinden bir tanesi ise tetikçiler, Ryan Johnson'ın yönettiği film bir tür Terminator ve Matrix e, türlerini bir araya getiren yani hem zamanda yolculuk mesajlarını hem de e, Matrix'in aksiyon halini buluşturan bu karmadan yeni bir dil tutturmayı başaran önemli bir yapım. So in 30 yılında İstopik bir evrende gelecekteki sende istopik bir evrende Geçiyor hikaye ee, Kahramanımız bir maf evet, mafya titikçisi. Ama e, yaşadığı dönemde e, <gülüyor> Bizisini öldür öldürmek Yani suikast düzenlemek e, Daha doğrusu Suikast düzenlemek Gelecekte bir noktada büyük suç olduğu için e, Gelecekteki insanları e, Öldürülmek üzere Buna gönderiyorlar ve bu da onları infaz ediyor kendi yaşadığı dönemde bu hikaye böyle giderken bir anda kendisinin 30 yıl sonraki halinin infaz edilmek üzere kendisine gönderildiğini fark ediyor Böylece bu bir paradoks başlıyor ve aynıi gençliği karmamızıın gençliği yaşlılığını öldürmek üzere harekete geçiyor böyle bir seyir hikayesi başlıyor iyi çekilmiş iyi oturmuş görsel olarak da çok doyurucu görün Şimdi e, hafta sonu e, iyi bir film seçeneği arayanlar için tetikçileri e, tavsiye edebiliriz. So, Karajdan evet. hafta bu kadar. Önümüzdeki hafta sinemadaki gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Ama kim bilir belki de hep aydın eşlik ediyordum sessiz ve sessizce belki de şimdi şimdi anlıyorum kurnazca ayırdın beni belki de lime lime savurdun sevdiklerimi belki de Yalnızlığım Yaşamak zorunda olduğum Beraberliğimsin Yalnızlığım Kanımsın, canımsın Sen benim çaresizliğimsin Yalnızlığım Bugünüm, yarınım Sen benim yüzüm Yalnızım tek bile bildiğin sen benim vazgeçilmezimsin ama istedim ama belki de bir aşık gibi inatla bu zaman kendine sakladım belki de bir tohum gibi serpilip islendim ben oldum belki de yatağımı bile paylaşabilmek için benimle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 Üzüntülerimsin, yalnızlığım. Tek bir sen benim vazgeçilmezimsin. Kadraj. Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir.